Geçtiğimiz hafta kardeşlikten ve bu kardeşlik neticesinde ortaya çıkan güzel tablolardan bahsetmiştik abi. Evet, Asa abi kiramın güzelliklerini konuşuyor idik ve orada kalmıştık. Evet. İki cehenni serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahiret kardeşliği diye şu anda halkımız arasında da meşhur olan iki insanın dünyada ve ahirette din ve Allah rızası için, Resulullah muhabbeti için muhabbetle birbirlerine bağlanma geleneğinin nasıl başladığını geçen programda zikretmiştik. Hatta oradan da birkaç tane misaller vermiştik. İstiyorsanız e, şurada bir misal gözümüze ilişiyor. Onu da konuştuktan sonra diğer mevzuya geçelim ve bu kardeşliğin ne gibi bereketler getirdiğinde beraberce bu programda zikretmiş olalım. Eyvallah. Mekkeli Müslümanların Medineli Müslümanlara yük olmayıp alınlarının teriyle rızıklarını temin ettiklerini Hazreti Ebu Hureyre'nin ifadelerinden de şöyle anlıyoruz. Bir gün kendisine nasıl olup da diğer sahabilerden daha fazla hadis rivayet ettiği sorulduğunda meselemize ışık tutan şu cevabı vermişti. Medineli Müslümanlar çiftiyle çubuğuyla muhacirler de çarşı pazarda alışverişle uğraşırken ben Resulullah'ın yanından ayrılmıyordum. Onun söylediklerini dinleyip ezberliyordum. Onun duasını almıştım. Yani şimdi pek mevzu dağıtmak istemiyoruz ama Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz hakkında bazı kişiler ileri geri konuşur. Bazen çok fazla bilmek de insanın başına beladır. Efendim bilgiyi, ilmi bu kadar övüyorsunuz. Şimdi de bundan geri mi dönüyorsunuz diye sual tevcih edenler olabilir. Hayır, rucu etmiyoruz. Bizim burada kınadığımız fazla bilgi derken, haddini aşmaya sebebiyet verecek olan bilgidir ki, insana hiçbir faydası yoktur. Böyle bilgiden ve ilimden Resulullah bile Allah'a sığınmıştır. Ya Rabbi, faydasız ilimden bana fayda getirmeyecek, senin rızanı kazandırmayacak, insanların yararına olmayacak, İlimden sana sığınırım diyor Fahri Alem. Şimdi okursunuz bizim garip efendim hadis niyetli kendince dinini imanını öğrenmek isteyen müminlerimiz Kur'an-ı Kerim'i mualiyle meşgul olur tefsirle meşgul olur biraz daha hadis öğreneyim diye gayet güzel hulusi kalp ile bir yerlere samimiyette devam ederler öğrenirler öğrenirler. Bir taraftan da sözüm ona aydın geçinen insanlar vardır. Bu insanlar avamın ve halkın bu şekildeki gayretini adeta küçümserler. Aa, sizin haberiniz yok. Siz şimdi bu hadisleri okuyorsunuz ama böyle hadisler vardı ki şöyle şöyle İşte öyle raviler hadisi anlatan rivayet eden zatlar vardı ki onlar hakkında böyle böyle derler. Sizin haberiniz bile yok. Bizim halktan avamdan insanlar da Allah Allah derler ya böyle şey var mı? Giderler hocalarına. Biraz daha bilen insanlara sorarlar. Onların bir kısmı ya böyle bir şey var da siz biraz da kafayı takmayın diye kestirme cevap verir. Bir kısmı da zinhar haşa efendim bunu diyen de zındıktır şöyle kafidir derler. Neticede avamın veya avam diyoruz ama halkımızın hüsnü niyetle yapmaya gayret ettik dedi. Bu hadis öğrenme işinde insanın zevkini kursaklarında bırakacak şekilde konuşmaları yaparlar. Peki nedir? Şimdi kalkıp bizde tarihi süreç içerisinde bazı sahabiler hakkında söylenen sözleri tadaat edip onlar hakkında ileri geri konuşulan sözleri, onlara verilen cevapları hepsini burada mukayese edecek şu dar vakitte bunları konuşacak halde değiliz. Fakat şu var. Ebu Hureyre radıyallahu anh iki cihan serbere efendimize Kavuştuğunda Medine-i çocuk sayılabilecek bir yaştaydı. Fakat ilim öğrenmeye bu mani değildir. Hz. İmam-ı Şafi, meselesi olan gelsin bana sorsun, yok mu sorusu olan diye bağırdığında Kabe'nin avlusunda, Mekke-i Mükerreme'de, Kabe'yi tavaf eden hacılara böyle seslendiğinde 13 yaşında. Allah hususi bir zeka vermiş. Ve hiç yanından ayrılmamış. Hatta diyor ki, siz bana şunu mu söyledi, bunu mu söyledi diye sormayın. Konuşurken, şöyle oturduklarında nasıl otururlardı? Elini kaç kere kaldırırdı, gözünü kaç kere kırpardı onu sorun diyor bana. Böyle takip ediyor. Ve sonra, Nazarı Muhammediye'ye uğramış. Allah Resulünü bir kere gören zatta bile ne gibi değişiklikler olduğunu mütaddit defalar. Hem biz anlattık, hem de kitapta zikrettik devamlı olarak iki cihan serveri efendimizin nazarına masar olan bir insandan, sevgisine masar olan bir insandan bahsediyoruz. Cennetle müjdelendiğini söyleyen hadis alimleri var. Sahabe-i kiramdan rivayetler var. Böyle bir zattan bahsediyoruz. Efendim sahabenin arasından da bazıları muhalefet eder gibi konuşmuş diye konuşanlar var. Şimdi onlar benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Ben birazcık üstü böyle hafif kapalı konuşacağım ama onlar bilme demek istediğimi anlayacaklar Hz. İbn Abbas Efendimiz hakkında da farklı konuşanlar olabilir sonra bazı konuşanlar Hz. Ali Efendimiz hakkında da konuşabilir anlatabiliyor muyum acaba Hz. Ali Efendimiz'e konuşulduğunda haşa böyle söz mü söylenir diye söylenen bazı kişilere kişiler için veyahut Ebu Hureyre radıyallahu anh'a muhalefet ettiklerinde doğru olabilir diye yaklaşmak, şimdiki tabirle çifte standarttır, eski tabirle insafsızlıktır. Adaletten ve merhametten ve insaftan uzak bir değerlendirmedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz, Muksirun denilen, denilen Resulullah Efendimiz'den binden fazla hadis rivayet edenlere verilen bir lakap vardır. Allah Resulü'nde binden fazla hadis rivayet etmiştir. Ahmet İbni Hanbel'e göre daha fazladır, binlercedir. Fakat şuradan ravi kopukluğu var, buradan acaba olur mu? Hani hiç şüphe edilmeden alınabilecek olanların listesi binden fazladır. Hiçbir şekilde, kimsenin itiraz edemeyeceği derecede. Dolayısıyla bu kardeşlik, bu muhabbet öyle bir şekilde teessüs ediyor ki Medine-i Ensarla muhacir birbirleriyle dayanışma halinde Birisi tarlasında onu iş yaparken Diğeri satışını yapıyor veya yani Diğeri ticaretle uğraşırken Diğeri başka bir dağıtımla uğraşıyor Efendim birisi mesela cihada gittiğinde iki cihaz serveri Efendimiz birisini geride bırakıyor İki kişinin iki aileye bakıyor Tek kişi kimse nöbetçi nöbetteşi yani bu güzellikleri fark edememek ve böyle bize İslam'ı, dini ve dini mübine Ahmediye'yi ve bizzat Hazreti Ahmed'i, i Muhammed Mustafa'yı anlatan zatlara ileri geri konuşmak ve bunu bir şeyler öğrendim de benim de az çok bir bilgim var. Sadece eskiden yaşamasıyla benim tenkitlerimden kurtulamaz tavrıyla bir aristoyu bir, bir bilinemneyi, bir plato'nu bilinemliye şunu bunu değerlendirir gibi asa bir kiramı değerlendirmek her ne kadar akli bir tavır gözükse de dinle diyanetle alakası yoktur. İlahiyat sahasında uğraşan insanlar ise efendim biz tarafsız olarak ilahiyat sahasında konuşulan her şeyi taadat etmek zorundayız. Dolayısıyla tarafsız bir yerdeyiz diyen insanlar Dincilikle uğraşırlar fakat Müslüman bir din alimi olamazlar hiçbir zaman Çünkü Müslüman din alimi dinine ve o dini öğrenmek isteyen Muhabbetle öğrenmek isteyenlere yol açan zatlara denir Alıp da birçok şeyi biriktirip de bir malumat furuşluk yapıp da Bugün bir bilgisayar kasası gibi bir efendim hafıza deposu gibi işlev görmek, bu şekilde bir fonksiyona sahip olmak hiçbir zaman ilim adamlığı değildir. İlim adamlığı olsa da Müslüman din alimi değildir. Anlatabiliyor muyum? Estağfurullah. Peki, hayır efendim biz ilim yapıyoruz diyenlere de bugün Vatikan'da sizden bizden çok daha fazla hadisi bilen, hatta ezbere bilen bir alay papaz vardır, bir alay misyoner vardır, birçok da müsteşrik vardır. Biz bunları Sadece bir kuru bilgi almak istersek az bilgi çok bilgiye bakın diyorlar ya sadece kuru bir bilgi almaksa kasıt efendim niye biz o zaman sizden alalım bunu daha çok biliyor diye gidelim Vatikan'dan alalım der adam bir de bir tane hadis bilirsin ama o hadisi muhabbet hayatına tatbik edersin sen ilim adamısın başlamışsın sen faydalı olan ilmi tahsile başlamışsın çünkü tamam mı efendim eyvallah evet bu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 Böylece evleri sahipsiz ve hamisiz kalmıyordu. Ensar'ın muhacir kardeşlerine gösterdikleri bu eşsiz samimiyet, misafirperverlik, şinaslık, cömertlik, fedakarlık ve feragatı Cenab-ı Hak indirdiği şu ayeti kerimesiyle ilan edip bu davranışlarını methetti. Esnavzubillah, Muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler,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 Muhacirle Ensar bir vazife şuuru bu, taksim etti Resulullah'a tabi oldular, ondan ibaret değil. Neticesini alıyorlar. Marifeti hak, marifet haktır, hak marifettir. Muhabbet ederler diyor Cenab-ı Hak. Muhabbet ederler, birbirlerine muhabbet ederler. Bu muhabbetin bereketini anlatıyor Hz. Allah. Muhacir ve Ensar'ın muhabbetinin bereketini anlatıyor. Böyle olunması icap ediyor. Mesud olmuşlar. O kadar çok mesud, o kadar çok mesud saadete ermişler ki, onların asına ası saadet deniyor. İnsanlar birbirlerini sevemedikçe saadete erişemezler. İstedikleri kadar tek tek, cemaat cemaat, grup grup, dini yaşamaya gayret etsinler. Birbirlerini sevemedikçe, severek, birbirlerine muamele etmedikçe yani Allah ve Resulü için aralarında bir sevgi yoksa bunlar hiçbir zaman ihsan derecesine yükselemedikleri için saadete eremezler. Bir insan yaptığı işin sırrını bereketini, lezzetini alamadan saadete eremez. Bunun tıkalı olsa Ağzında bir hastalık olsa, koku hastanı kaybetsen, en sevdiğin yemeği yesen, o yemeği yemiş gibi olmazsın. Tadını alamazsın. İbadet ve taatta ve birbirimize muamelede sevgi ve muhabbet olmazsa, evet kanunu doyurmuş olursun. Fakat tadını alamazsın. Tadını alamayınca mesut olamazsın. İnsan tadını aldığı zaman mesut olur. Tadını almak için muhakkak birbirini sevmek vardır. Birbirini sevmedikçe insanlar, mesut olamazlar. Hatta ve hatta Cenab-ı Risalet Penahı Efendimizin işaretine göre iman etmiş bile olamazlar. İmana erdense adet sahibi ol ama bak mesut değilsin niye? Demek ki birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız, olmazsınız sözünün bir başka becesi de yine sahabe-i kiram hazretinden kendisini göstermekte. Şimdiki mevzu da yine e, müfredattan devam edersek Peygamberimizin Mescidi Nebevi'nin inşası mevzusu var. Ama ondan önce sizin söyleyecekleriniz Mescidi Nebevi'nin inşasını devam edelim. Çünkü yine bu da muhabbetle alakalı. Yani Mescidi Nebevi'nin de yine bu muhabbete kavuşan ve bu muhabbeti talim eden, muhabbette zirve olmuş insanların ve bilhassa bu muhabbeti onlara talim eden Zat-ı Alinin inşa etmesi bahsi hakkında olduğu için biz konuya devam edelim. Yine daha evvel ettiğimiz mevzuatla inşallah birleştiririz. Efendimiz Medine'de ilk olarak mescit inşa etmekle işe başladı. Şehre ilk girdiklerinde devesi Neccaroğullarından Sehl ve Süheyl adında iki yetimin üzerinde hurma kuruttukları arsalarına çökmüştü. İstiyorsanız müfederata hem devam edelim diyoruz daha başında kesiyoruz ama Medine'de ilk olarak iki cihan serveri Efendimizin ilk olarak demek yanlış esasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'yi nevere kademini bastı nazarıyla insanları nefesi Muhammediyesiyle insanları rahatlattı o bir iştir bize iş gibi gelmeyebilir. Resulullah Efendimiz'in vücudunun bir yerde bulunması zaten ilk iştir. Bizim de ilk işimiz en önce Resulullah'ın vücudundan, muhabbetinden, zerresinden ve nurundan haberdar olmamızla başlar bizde iş. Yoksa biz hiçbir iş yapmamış oluruz. Allah Resulü ile iş bir şey kazanır. İş değer kazanır veya iş statüsüne girer Allah katında. İlk yaptığı iş değil. Nedir ilk yaptığı iş? He... Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani bu ilk yaptığı iş diye Abdullah İbni Selam İslam olmuş. Yahudilerin alimi. İş değil mi bu? Bundan daha büyük bir iş var mı? Ya Ali senin vesilenle bir insanı hidayete ermesi dünya ve içindekilerinden hayırlıdır diyor Peygamber Efendim. İş değil mi bu? O zaman hoca efendiler, o zaman öğretmenler, o zaman mürşitler, meşah-i kiram, piran-i izam, sahabe-i kiram, Hiçbir iş yapmadı. Bir tane gazay katıldı. İki tane kerpiçten şey yaptı. Bir tane de vakıf bıraktı. Bu mudur iş? O insanı işletebilecek, o insana bıraktığı eserleri öğretebilecek ilmi vermek en büyük iştir. En büyük rütbe ilim rütbesidir ve o sahada yapılan şeylerdir. Ama insanlarımız bu da sen ne yaptın denildiğinde hep zahiri bir şeyler görmek istediklerinden bu hastalık hepimize de sirayet ettiğinden bu hastalıkla muallel, yani illetli olduğunu da belki müellif de bildiğinden bize bir iş yaptı diyerek nazarlarımızı çekmeye, dikkatimizi çekmeye çalışıyor diyoruz. İnşallah öyledir biz de bir iş yapmış olmayalım bu arada. İki can serveri Efendimiz hemen bir mescit inşa ediyor, hemen. İnsan inşa eden, kainat onun yüzü su inşa edilmiş olan Resulullah Efendimiz, İnsanlar kendisini rahatça dinlesin, Halid İbni Zeyd Eba Yübel Ensari Efendimizin evinde rahatsızlık olmasın, beraberce ibadet etsinler ve her şeylerini orada konuşsunlar, mescitte her şey konuşulsun, gelen giden karşılansın, ağırlansın ve hizmet, hidayet, Allah'ın nurunu beyan etme faslı en güzel şekilde devam edilsin diye bir mescit inşa ediyorlar. Ama Allah Resulü kademini bastıktan sonra bu aleme Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'e bütün arzı mescit olarak vermiştir. Biz her yerde namaz kılarız. Yeter ki pislik, necaset olmasın. Dağda, taşta, putanede, kilisede, havrada istediğimiz yerde biz Muhammedi olarak namaz kılarız. Yeter ki pis olmasın. Allah bu arzı Hz. Muhammed Mustafa'ya ve onun ümmetine mescit ilan etmiştir. Ondan evvelki ümmetlerde bu yoktu. Hususi olarak bir mekanda ibadet etme nafası vardı. Kilisenin içerisinde ibadete ayine giremeyen kişi, abluda kaldığında ayine girmiş sayılmaz. Şimdi bazı insanlar diyor ki, koskocaman mesela Vatikan'a falan gittim, kocaman bir avlu vardır, Allah Allah. insanlar ne kadar hıncalış dolduruyor, ne kadar ibadet aşkı var falan diye düşünürsünüz. Hiç kafalarını yormasınlar. Avrupa'nın her yerinden bir kere ayine katılayım diye gelse bir adam, o avlunun dışında kalsa ayine katılmış olmuyor. Hususi bir yer lazım. O hususi yeri de işte papaz bilmem ne falan diyecek, burası diyecek sınır. Dışında kalırsanız olmaz diyecek. Bizde öyle değildir. Bizde öyle değildir. Biz her yerde temiz olduktan sonra her mekanda... Denizin üzerinde bir tahta parçası bulsak ona bile secde ederiz. Ve ibadetimiz tamdır bizim. Çünkü Hz. Muhammed Mustafa bu yere kademini basmıştır. Alemlere rahmet gelmiştir. Beldelere, kasabalara, ırklara rahmet değildir sadece o. Her aleme ve her yere rahmettir. Her yer mescid hükmündedir. Mescidi sadece namaz kılmak yeri zannettiğimiz için bugün namaza gelemeyen insanları da kınıyoruz. Gitmeleri lazım ayrı. Fakat mescit ve camiler eskiden böyle değildi. Eski derken bundan 200 sene evvelde böyle değildi. 1400 sene evvelde böyle değildi. Sabah namazından sonra rüyası olan yok mu tabir edeyim diye sorardı iki can server efendimiz. Bir gün sormazlarsa ikinci gün. Hadi belki üçüncü gün. Borç, hesap, ticaret, aile hukuku, savaş stratejileri, hastalık, yardımlaşma... Nasıl ekim yapılacak, nasıl dikim yapılacak, dini meseleler, her türlü mesele orada konuşuluyor. Nikah orada kıyılıyor, sohbet orada yapılıyor, her şey orada yapılıyor. Dolayısıyla böyle bir yere beş vakit olsun uğramayan bir insan da imandan şüphe ediliyor. Biz burada böyle bir manevi sofra açmışız. Ümmet-i Muhammed için Allah Resulü burada bulunmuş bir şeyler anlatıyor. Niye gelmiyor derince acaba münafık mı kaygısı çekilirmiş. Anlatabiliyor muyum? Mescid. Sadece ibadet yani sadece namaz kılmak için değildir mescit. Mescit secde edilen yer demektir. Ama secde yaklaşmak içindir. Allah'a yaklaşmanın hususi olarak birazcık böyle kendine asude kalmak ve biraz daha rahat bir ortamda bir mekanda bunu almak için hususi olarak bir mekan tahsis, tahsis edilmiştir. Ona mescit denir. Mescid-i Nebevi bu şekildedir. Zaten Mescid-i Nebevi'nin yapılışına, inşaına da baktığımızda bunun nasıl olması gerektiğini de biz öğrenmiş olacağız inşallah. Böyle biraz kusura bakmayın uzattım mevzuyu ama mescid inşa etmiştir. Allah bir kere kainatı ona mescid olarak inşa etmiştir. Hz. Fahri Alem'de gelenler rahatça onunla konuşsun ve onun arkasında namaz kılmak isteyenler rahatça kılsın diye Ümmeti için hususi bir mekan tahsis etmiş ve teessüs etmiştir. Doğru cümle bu olmalıydı. Evet. Eyvallah. Bu iki yetim yani Neccaroğullarından evet, sehli... Mevzu unutulmuş olabilir. Biz böyle başladık kaldırdık gittik. Mescid-i Nebevi'nin yapıldığı yani şu andaki yerin durumunu anlatıyordu. Orası kime aitmiş eskiden? Nasıl bir arsaymış? Nasıl alınmış? Şimdi o tarihi malumatı verecektir. Eyvallah. Neccaroğullarından Sehl ve Süheyl adında bu iki yetimin üzerinde hurma kuruttukları arsalarına çökmüştü. Bu iki yetim Medineli Müslümanlardan Muaz bin Afra'nın (radıyallahu anh himayesinde bulunuyorlardı. Resul-i Ekrem bu arsayı satın almak istediğini Muaz hazretlerine bildirdi. Ancak bu fedakar sahabi arsanın bedelini himayesindeki iki yetime vererek ...bu büyük şeref ve ücrete nail olmak için bağışlamak istediğini söyledi. Şimdi bu aradan kaçmasın, biraz böyle okuyoruz biz hemen ama aradan kaçmasın. Hazreti Afra radiyallahu anh diye demin zikredilen, yani Muaz bin Afra daha doğrusu radiyallahu anh, Efendimiz'in himayesinde iki yetimin hurma kuruttukları hususi bir arsa. Niye himayesinde? Yetimin malı çok kıymetli olduğundan, yetimin malına da hürmet edilmesi gerektiğinden, yetim kendi kendine malını kullanamaz diye belli bir müddet reşit olana kadar onların vasileri olur. Hani bugün günümüzdeki kanunlar da bunun taklitidir. Efendim bugün günümüzdeki kanunlar Roma kanunlarıdır, Roma hukukunu almışızdır falan filan. Biraz daha şöyle tarihi bilgini şey yap, derinleştir, yarım kalmasın bilgin, biraz daha git. Roma hukukunun da nereden geldiğini görürsünüz. İslam hukukuna dayanır. Yani bu kadar böyle işi alengelli konuşmaya lüzum yok. Neticede yetimin malı, bu yetim bunu muhafaza edemez, edemeyince de rezil olur, kimsesiz olduğu için denildiğinden vasiler tayin edilmiştir. İslam ahlakı da bunu bu şekilde tavsiye eder. Bu arazide devesi çöktüğünden, bu bir işaret olduğundan ki Cihan Efendimiz kendisini öyle Cebrail Aleyhisselam müjde verdiğinden dolayı ...bu arsanın durumunu sormuş ve almak istediğini söylemiş. Bakın Muaz bin Afra ne yapıyor? O arsanın en yüksek olarak bedelini hemen yetimlere veriyor. Yani bir nevi hesabına yatırmak gibi. Ben diyor bu arsayı sizden satın alıyorum, alın diyor, bu bedeli de bu. Sonra Resulullah Efendimiz'e diyor ki, size hediye ettim. Anlatabiliyor muyum? Ama iki cihaz serveri Efendimiz ne yapacak bakalım. Fakat Peygamber Efendimiz kabul etmedi. Sonra da arsa sahibi iki yetimi çağırarak arsalarının bedelini öğrenmek istedi. İki genç yetim de ''Ya Resulallah, biz onun bedelini ancak Allah'tan bekleriz. Sana onu Allah rızası için bağışlarız.'' dediler. Resul-i Ekrem, gençlerin bu tekliflerini de kabul etmedi ve bedeli olan on miskal altına arsayı satın aldı. Bu miktarı Resul-i Ekrem Efendimizin emriyle ...Hazreti Ebubekir onlara hemen ödedi. Evet. Fedakar sahabiler tarafından arsa kısa zamanda tertemiz hale getirildi... ...ve Resulullah'ın emriyle kerpiçler kesilip hazırlandı. O zaman öyle temel atma falan filan gibi bir şey yok. Düz bir zeminde tesviye ediliyor. Temizlendi derken o. Taşlar falan kenara atılmadı. Yani düz bir zemin olacak şekle getirildi. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... burada geçmeyecektir belki... Daha sonra bu mescid inşa edildiğinde mesela yağmur yağdığında mescidin içine su doluyor. Mübarek ayaklara çamur oluyor. Hatta Resulullah Efendimiz böyle görenler ince bir kumla üzerine böyle hasırla falan bir muamele yapıyor sahabiden bir zat. Bu ne güzel şeydir diyor. Bak ayaklarımız artık ıslanmıyor diyor. Böyle yapalım diyor. Altına zeminin döşenmesi de öyle başlıyor. Hasırın konulması farklı şekilde oluyor. Yani hemen gözünüzde böyle temel atıldı kazıldı falan değil. Zemin düzleniyor. İnsanlar orada düz bir ortamda oturabilecektir. Ayağına batmayacak şekilde kaya vesaire varsa temizleniyor. Zaten genelde hurmalık kurutulmak için olan yerler nispeten düz sayılabilecek zeminlerdir. Temizleniyor ve o saha genişletiliyor. Ne yapılıyor ondan sonra? Güneşte kurutulan hususi kelpiçler, kalıplara konulara kurutulan kelpiçler de hazır ediliyor. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz... Mescidin temelini atacağı sırada yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali bulunuyordu. Müslümanlardan oraya uğrayan biri, Ya Resulallah yanında sadece şu birkaç kişi mi var diye sordu. Birkaç kişi ama kaç kişiye bedel? Resul-i Kibriya Efendimiz cevaben, Onlar benden sonra işi yönetecek olanlardır buyurdu. Onu takiben sırasıyla Hazreti Ebu Bekir,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 Fakat o mescidin içerisinde küçük bir mescid bile olsa şöyle bir başınızı kaldırdığınızda dört duvarı dengeleyecek şekilde Ebu Bekir Ömer Osman Ali isimlerini görürsünüz. Burası bir Mescidi Nebi'nin mescid bir şubesidir dercesine Hazreti Resulü Kibriya Efendimizin mescidlerini inşa ederkenki sırra binaen isimlerini öyle koymuşlar. Bu mescidin tavanı, çünkü orada şimdi temele koyuyorlar taşıya, yukarı bakıyorsun isimler en yukarıda. Bu mescidin tavanı, Allah Resulü'nün mescidinin temeline bile gelmez demektir o. Anlatabiliyor muyuz? Biz onun altındayız. Biz onun himayesindeyiz manasınadır. İbni, Hişam'dan gelen, siresinden rivayet edilen bu şeye bazen dil uzatanlar olmuş. Var mıdır yok mudur diyenler olmuş. Neticede iki can serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu olmasa bile birçok hadis-i şeriflerinde bu sıraya riayet etmişlerdir. Bu mer meratibe riayet etmişlerdir. Hz. Ebu Bekir Efendimiz, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali Efendilerimiz sadece Resulullah Efendimizin gönül mescidinin çerçeveleri değildir. Onlar aynı zamanda mescidin nebevinin de temelini oluşturan zat-ı alilerdir. Dolayısıyla bir insan bu dört zatı alâ rütbelerine göre, sıralarına göre muhabbetle tanımaz ve bilmezse muhakkak namazında veya secdesinde veya ibadetinde bir eksiklik sur eder. Acaba bunların bir kısmını kabul edip de bir kısmını kabul etmeyenlerin ibadetsiz ve mescide uğramış halleri tesadüfi midir? Düşünmek icap eder. Anlatabiliyor muyuz? <gülüyor> Gitmiyorum zannederler ama alınmazlar. Alınmasınlar ama bu böyledir. İşte Hz. Ebubekir Efendimizin sıdkından, sıddıkiyetinden, sadakatinden, Cenab-ı Ömer Efendimizin adalet ve farukiyetinden, Hazreti Osman Efendimizin hayasından ve Hazreti Ali Efendimizin ilminden ve Allah yolundaki şecaat ve cihat sevdasından nasipdar olmayanlar Allah Resulü'nü bu dört duvar üzerine kurulmuş kubbe gibi olan Hazreti Fahri Alem kubbesini, kubeyi i Muhammediye'yi, Mescid-i Nebeviye'yi ve Resulullah Efendimiz'i de hakkıyla anlayamazlar. Anlatabiliyor muyum? Estağfurullah. Belli bir anlayış onlarda bulunsa da... ...dört duvarı olmayan kubbenin neticede çökmesi gibi... ...bir yerden muhakkak çökerler ve dümura uğrarlar. Kendilerini fesatlar ve fitneden alıkoyamazlar. Burada da bunu zikketmiş olalım. Mesciden inşasında Peygamber Efendimiz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 ...şiir olsun diye acı demiş ama... ...merhamet et demek... ...yani acımak tabiri de bu... Ee, ...son böyle ikinci bölümün sonuna... ...gelirken Hayber'in malı... ...meselesinde de hani Hayber... ...Hayber'in fethi daha henüz yok... ...ne demek... ...en büyük kervanlar... ...neticede böyle ticaret vesaire yüklü kervanlar... ...Hayber'den doğru geliyor yani... ...en son şey olarak bir şekilde Hayber'e gidiyor... ...Hayber'den de yükünü alıp geliyor... ...veya Medine'ye o şekilde geliyor... Yani Hayber'den bir kervan geldiyse, hani şimdi e, bir şeyin e, tamamıyla bir sanayi bölgesinden veya zenginliğinde meşhur yerden bir şeyin gelmesi ayrıdır. Bir uçağın bir bilmem neyin. Bir de çok zengin bir yerden gelmesi farklılır. Bir de ufak bir yerden gelmesi farklılır. Bunun gibi Hayber'in yükü denildiğinde yani en büyük, en kıymetli eşyaların satıldığı şeyler Hayber'den doğru geliyor. Hayber o zaman Yahudilerin elinde. Ticaret yolunu kesen e, hatta ileride de gerek ticarette gerek savaşta e, istihkam lojistik falan diyorsun ya bu nevi yardımların da yapıldığı böyle bir şey bölge Hayber. Şimdi biz yük taşıyoruz ama diyor bu kuru kerpiç gibi gözüküyor ama Hayber'den gelen kervanın yükünden daha kıymetli diyor bunun taşı. bu Yani bu taşıma yapıyoruz burada ama neticede bir taş taşıyoruz gibi gözüküyor. Fakat bunun üzerinde öyle bir himmet bunun üzerinde bunu taşıyanlara, bu taşımaya yardım edenlere öyle bir himmet var ki ancak onu hani mukayese etmek istese insan, şöyle bir hani nazarına vermek istese, işte Hayber'in sanki yükünü almış. Koskoca bir kervanın yükünü taşıyormuş gibi ondan hayırlıdır demek istiyor. Eyvallah. Yani böyle bir mala sahip olan kişi Hayber'in malına bile bakmaz. Şu kerpiç, şu taşından taş ondan daha kıymetlidir diyerek e, insanları ve günümüz insanlarını da ihkaz ediyor. Evet. O son bölümleri de zikredelim, okuyalım. Niye? Mescidin inşaat kısmını okuyalım. Ondan sonra da inşallah çünkü mescidin inşaa hakkında konuşmaya kalksak Nasıl olmuş, nasıl yapılmış, neler kullanılmış Bunların hepsi Bütün İslam alimleri tarafından Sahabenin rivayetlerine dayandırılarak O kadar detaylı anlatılmıştır ki Kıymetli kardeşlerimize bilhassa Asım Köksal'ın O muhteşem, o güzel eserinden Mescid-i Nebevi'nin inşaı bahsini Okumalarını tavsiye ediyorum Yani gözlerinin önüne getirecek derecede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 Tavanını altından yap, zeminini gümüşten yap. İpek mefruşat ile şey doku bütün mefruşatını. Her bir karışını zebercetle yakutla süsle. Ne yaparsan yap. Hazreti Muhammed Mustafa'nın muhabbeti yoksa o süsler hiçbir şey ifade etmez. Allah Resulü varsa yeter. Eskiden sorarlarmış. Altı tarafı da bir oda düşünün bu odanın altı tarafı da ayna olan veya altı tarafı da ayna olan saray odası nerededir diye eskiden alimler sorarlarmış bazı kişiler. Soru tevcih edermiş. Nerededir? Tarihe mail olmuş bir hadisedir bu. Yani giriyorsun bir odaya sağı solu öne arkası ayna. Yeri ayna, tavanı ayna ne demek şimdi sen ayna döşersin bir şey değil eskiden ayna gümüşten yapılıyor gümüş parlatılıyor parlatılıyor parlatıyor sırlanıyor ayna oluyor gümüş de sırlanıyor veya üzerinde bir belli tabakada olsa arkasında gümüş var eski aynalar o eski zaman aynesi böyle bir şekilde tezhinat yapıyor başka tezhinat yok yani herhangi bir şey bir mefruşat yok her tarafı ayna neresiymiş Züreyha'nın Yusuf için yaptırdığı odaymış. Yusuf nereye baksa Yusuf'u görsün diye her tarafı ayna yaptırmış. Hangi süsü koyarsın ki sen? Hepsi Resulullah'a perde ol olabilir. Allah Resulü var orada. Daha süse ihtiyacın var? Kainatın süsü zineti gelmiş. Kalplerimizin zineti gelmiş. Kalbinde bir sürü şey olmasa, bir sürü güzel güzellik olmasa, birçok güzel meftun olma da tek Hz. Resulullah Efendimizin ayağının tozu olsun senin kalbinde. Senden kıymetli yok. Çok kıymetlisin sen. Her türlü süsten uzak. Cık. Her türlü süs uzak durur tabi. Çünkü alemlerin efendisi gelmiş. Her yerden o seyredilmeli. Yusuf'un güzelliğini görmek için yansıtı yansıtıcıya ihtiyaç var. Allah Resulü'nün güzelliğini görmek için kerpiç bile yeter onun tozu onun tozu Resulullah Efendimizin bulunduğu beldenin tozu şifa deniyor hadis-i şerifte Medine'nin tozu güber diye havada uçuşan toz zerresine denir toprak değil yani toz toz sabit durmuyor yani yere vurmuş veya yerden havalanmış şöyle bir durmuş belki de havalanmış tozu şifadır diyor Peygamber Efendimiz Medine için Medine'nin çok bereketli toprak olduğundan mı eskiden niye şifa değil Resulullah geldi şifaullah geldi çünkü orada kayım oldu orayı kendine tahtgah edindi anlatabiliyor muyum senin benim zahiri güzelliğimiz en güzel olan şeyi en güzel ile şey yaparsın yetmez televizyondaki bilmem ne işte onun en güzel teknikle seyredersin cam gibi gösteren istersin senin benim güzelliğimiz için bu kafidir ama Allah Resulü'nün nuru talip olan için o kadar barizdir ki onun toprağı bile Hazreti Muhammed'i yansıtır. Anlatabiliyor muyuz? İşte her türlü süsten arınmış süslerin ve zinetin efendisi Hazreti Fahri Alem Efendimizle, münevver, müzeyyen, mutahhar olan bir mescidi nebeviden konuşuyoruz. Kelimeleri çok güzel konuşmak lazım. Ondan ve onun mescidinden bahsediyoruz çünkü. Anlatabiliyor muyum? Evet. Henüz Kabe, Kıble Affedersiniz. olarak... Affedersiniz. Sözünüzü kesiyorum. Estağfurullah. Hoca aldı gidiyorsun. Resulullah Efendimizin muhabbetini anlatmak için... ...kerp içi ne, Hepsini yücelttin. Biraz daha sabredin. Şöyle bir kanalınızı değiştirmeyin. Frekansınızı değiştirmeyin. Bakalım ileride sizi ne bekliyor. Birkaç satır sonra bunun böyle ol, olup olmadığına siz karar verin. Ben deniz konuşmuş olmayayım. Evet. Henüz Kabe kıble olarak tayin edilmemiş bulunduğundan kıblesi Kudüs'e doğruydu. Dörtgen şeklindeydi ve üç kapısı ile bir de mihrabı vardı. Mihrap yerine sıra halinde hurma gövdeleri dizilmişti. Minberi yoktu. Sadece Resulullah'ın hutbe irat irad buyururlarken dayanmaları için bir hurma kütüğü bulunuyordu. Sonraları sahabilerin arzusu üzerine...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 Sadaka istiyor, üstübaş alacak, evlenecek, boşanacak, ticarette her şey konuşuluyor. Ne dini ihtiyı? Bizde değildir din. Din dünya ayrı değildir bizde. Her türlü dini ihtiyacı bugün de konuşuyoruz. Gidiyorsun öğreniyorsun ağaç dikmenin sevap olduğunu, dişleri fırçalamanın iyi olduğunu, değil mi? Hutbelerde neler dinliyoruz elhamdülillah. Değil mi? Değil Dinle diyanetle alakalı. Suyu tasarruflu kullanın. İşte vergi kutsaldır Yani neler öğreniyoruz? Bir sürü şey öğreniyoruz, değil mi? Her şey konuşuluyor orada. Mümin burada secde edecek mümin, Allah'a ibadet edecek müminin müşkülü olmayacak demektir mescit Müşkülü olmayacak. Allah'a şerif koşacak bir itikadı, Allah'tan başka onu meşgul edecek bir kaydı olmayacak, çözüm getirecek mescit Anlatabiliyor muyum? Öyleydi tabii ki. Dini işleri konuşuyor. Hayır, her türlü iş orada konuşuluyordu. Her türlü iş. Evet. Ayrıca burada öğretim yapılıyor. Elçi ve kabile temsilcileri de kabul ediliyordu. Bırakın kendi halkını elçiliklerden. Dışarıdan birisi mektup ya. Kaiser'den geliyor. Yok işte Necacilerden geliyor. Şuradan geliyor, buradan geliyor. Karşılama yeri. Resulullah Efendimiz. Fakat bakın ki tevazu'a. Tevazu-i Peygamberiye. Bakın ki kardeşleriyle veya daha doğrusu arkadaşlarıyla beraber oturduğu meclisi herkes için meclis ediniyor ve bir şekilde kabul ediyor tabi daha sonra iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimize mescidi haram nasıl ki belli hudutlar içerisinde belli şeylere hürmet etmek lazımdır ve belli şeylere hürmetsizlik cezayı gerektirir dolayısıyla Mekke'nin bulunduğu belli bir bölgeye mescidi haram haram hudutları, hürmet edilmesi gereken hudutlar, bazı şeylerin yapılması haram olan yer manasına gelir. İki cihan serveri efendimiz dua buyuruyorlar Medine-i Münevvere'yi de bana harem diye duaları kabul olduğundan iki cihan efendimizin Medine-i Münevvere de haremdir. Dolayısıyla Mekke'ye ve Medine'ye Allah Resulü'nü tasdik edemeyen insan sınırlarına giremez. Bu men edilmiştir. Canım giriyorsa nasıl olacak? İşte onlar Allah muhafaza senin kendi hudutlarından nasıl eşkıya geçiş yaparsa efendim nasıl bize siz girdirse nasıl belli bir hudut koyma koruma şeyin yoksa nasıl ki vatanına bir tecavüz sayılır Mekke ve Medine'ye Allah ve Resulüne inanmayan insanlar girebiliyorsa şayet o müminlerin müminler için hiç de hoş olmayan bir durumdur. Dikkat etmeleri gereken bir durumdur. Fakat harameyn denilerek Mekke haram olduğu gibi neticede daha sonunda Medine haram olduğundan artık elçiler vesaire de e, o şekilde veya herhangi bir kişi inanmadan içeri giremez duruma gelmiştir. Ayrı bir yerde karşılanmıştır. Veya belli bir izinle içeri girmiştir. Evet. Mescid-i Nebevi'nin yanına ayrıca kerpiçten önce biri Hazreti Sevde, diğeri Hazreti Ayşe validemize mahsus olmak üzere iki oda yapıldı. Odaların üzerleri hurma kütüğü ve dallarıyla örtüldü. Sonraları Resul-ü Ekrem başka zevceler alınca odalar artırıldı. Dördü kerpiçten olan odaların beşi ise taştandı. Hepsinin üzeri hurma dallarıyla tavanlanmıştı. Ha, hasan Basri Efendimiz diyordu ki bu odalar o kadar alçak tavanlıydı ki ben daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hanımların oturduğu odaya yani neticede iki can Server Efendimiz'in e, teşrif ettikleri odalara girdiğimde şöyle başımın hemen biraz üzerinde yani elimi biraz başımın üzerine kaldırdığımda tavana değecek kadar da elimdi. Yani böyle... böyle küçük küçük Efendim odacıklar şeklinde inşa ettiriyor Resulullah Efendimiz. hani saadetlerini ve annelerimizin odalarını. Evet. Mescid-i Nebevi ilk yapıldığı sırada minbersizdi. Resul-i Ekrem hutbe yarat buyurduklarında kuru bir hurma kütüğüne dayanırdı. Minber biliyorsunuz hutbeye çıkılan yer şimdi imamlar. Mihrapla karıştırılıyor. Mihrab da ilk böyle bidayette İki can sebebi efemiz hurma kütüklerini, kütük derken hani böyle beş altı tanesinin gözünüzde canlandırın. Şöyle bir oval şekilde olabilecek bir yarım hilal yani yarım ay şeklinde, hilal şeklinde olabilecek şekilde yan yana konulmasından ibaret bir şey. Hafif kavis verilerek hutbe irade edecekleri zaman da bir hurma kütüğüne dayanarak Biraz işte onun üzerinde durarak konuşuyordu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz oraya çıktığı zaman hususi bir hitap şekli olduğunu insanlar anlıyordu demek istiyoruz. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ne oluyor? Hani dedik ya vaat ettik ee, işte tozu da öyledir toprağı da öyledir oradan bile Hazreti Peygamber gözükür dedik ya bakalım öyle mi değil mi? Şimdi bu kıssayı takip edecek olan arkadaşlar kendileri kararı versinler. Uzun müddet böyle devam etti. Bilahere asabın isteği üzerine üç basamaklı bir minber yapıldı. Artık Efendimiz buraya çıkıp halka hitapta bulunuyordu. Resul-i Ekrem yapılan minbere çıkıp ilk hutbesini okuduklarında hamile deve ağlayışını andıran acı sesler ve ağlamalar duyuldu. Hamile deve ağlayışı, deve doğum yaparken, doğum sancısı çekerken böyle böğürmekten ziyade İni minim inlenmiş feryat edermiş böyle. Ah vah der gibi yani. İnsanların böyle ciğerini hani bazen bir ses duyarsınız ne olduğunu anlamazsınız bile ciğeriniz sökülür gibi olur. Böyle bir ne bu ya dersin insan dehşete düşürür. Çok büyük bir sancı vardı ve o an hatta devenin yanına falan ilişilmez. Deve bir yere bağlanır. Niye bağlanır? O acıdan kafasını sağa sola vurup da ölmesin diye. Öyle bir acı olabiliyor. Ve gevşek bağlandığı zaman da deve onu tutmaz veya böyle rahat bir yerdeyse devenin ipi çözülür boynu kesilmesin diye öyle bir şey tahayyül edin iki cihan serveri efendimize diyorlar ki yarası Allah bu hürme kütüğüne artık dayanmayın üç basamaklı bir minber yapıyorlar İki cihan serveri efendimiz üç basamaklı minbere çıkıyor İlk hutbesini irade edecek birden bir hamile devenin uğultusu feryadı avazı gibi sesi ses işitiyor bütün sahabeyi işitiyor Evet. Ne oluyormuş peki? Baktılar, ortalıkta ne hamile deve ne de deve yavrusu vardı. Ağlayan o kuru direkti. H. Kuru direk. Kütüğün deve gibi ağlayışını Peygamber Efendimizle birlikte Ashabı Güzin'de duyuyordu. Bir türlü susmuyordu. Fahri alem, minberden inip yanına geldi. Elini üstüne koyup teselli edince sustu. Hatta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 Bunlar yorumlardır. Niye ağladığını o hurma kütü kendisi ifade ediyor. Ama o ifadeyi biz programda söylemeyeceğiz. Eyvallah. Belki önümüzdeki programda da söylemeyeceğiz. Bizim dinleyicilerimize biraz daha böyle çalışmayı tavsiye edeceğiz, okumalarını tavsiye edeceğiz. Eğer okuyup da bize mail gönderirlerse... Telefonla isimlerini yazdırırlar ise onlara okumadıkları veya meşhur olan kitaplarda bulunmayan malumatı vermeyi de vaat ederek ölmez sağ kalırsak bugünkü programı burada bitirmiş olacağız. Eyvallah.